Leyl Suresi Necm 21 Kara cahilliği, vahyin aydınlığını, bilgiyi ve genetik özelliklerini kanıt gösteriyorum ki, sizin emek ve gayretiniz kesinlikle dağınık ve parça parçadır. Bu nedenle kim malını kazancını verir, Allah'ın koruması altına girer ve en güzeli doğrularsa, biz ona o en kolay olan için kolaylık sağlayacağız. Kim de cimrilik ederse ve kendisini tüm ihtiyaçların üstünde görürse ve en güzeli yalanlarsa biz ona en zor olan için kolaylık vereceğiz. Aşağı yuvarlanıp değişime, yıkıma uğradığında öldüğünde malı onu kurtaramayacaktır. Doğruya ve güzele kılavuzlamak sadece bizim üzerimizdedir. Sonrası da, öncesi de sadece bizimdir. İşte bu nedenle, yalanlayan, yüz çeviren, en çok mutsuz olacak olan kişiden başkasının girmediği, alevlendikçe alevlenen bir ateşe karşı ben sizi uyardım. Kimseden karşılık beklemeden... Sadece yüce Rabbinin rızasını umarak arınmak için malını veren çokça Allah'ın koruması altına girmiş kişi ondan uzak tutulacaktır. Ve yakında o kişi kesinlikle hoşnut olacaktır.